Çıkam Çıkam Of Nereden başlasam ya yani? ne söylesem Allah kahretmesin Bir kere şu Aşırı donuk aşırı Aa, Nasıl diyeyim Böyle Ölü gibi olan sesimden Kurtulduğum için mutluyum yani Ne kadar devam edecek bilmiyorum ama Senin şu neşeli hallerini Gördükçe zaten daha da, daha da yani şey yapasım geliyor. <gülüyor> Yükselesim geliyor. Ne yapayım Loçka? Seni görmek istedim. iki dakika. <gülüyor> Şunu söylemem bile var ya. E zaten öyle olduğunu biliyorum. Ben seni, ben seni on dakika görmek istiyorum. Yani sen, tamam biliyorum. iki dakika görmek istediğini anladım ama. <gülüyor> <gülüyor> of. E bir de notkum tutuluyor öyle pat diye seni görünce konuşamıyorum yani. Ve aptal gibi sana bakıyorum. Çok güzel oluyorsun çünkü. <gülüyor> okay. O yüzden loçkam. Notkum tutuldu yine. Aa. Çok iyi hissettim ama. Teşekkür ederim. Sevmiyorum teşekkür etmeyi böyle şeyler için biliyorsun çünkü sen benimsin. Ah. Gerçekten nereden başlayacağımı bilmiyorum ne diyeceğimi bilmiyorum. Yani dün deli gibi göz yaşları içindeydik, hele telefonu öyle ağlayarak açman. kadar çaresiz oluyorum ki. Bir anda ellerim böyle deli gibi bağlanıyor. Elimden bir şey gelmiyor. Çok kötü oluyorum. <gülüyor> Yapabileceğim tek şey sesimle, konuştuklarımla biraz da olsa seni rahatlatmak yani. Hani diyorsun ya ben senin sesini duyunca Modum kötü bile olsa. Deli gibi değişiyor, düzeliyor, yükseliyor. Biliyorum Belaçka. Benim için de öyle, ben de öyleyim. Ah <gülüyor> <gülüyor> canım benim. Yazdık yaz bir şey ya. Ah Belaçka. Sen ...bana hissettirdiklerin, bana yaşattıkların, benim için göze aldıkların, daha neleri göze al alacağını bilmem, her şey ya, bana gösterdiğin sevginin büyüklüğü... ...sevemez kimse seni, benim sevdiğim kadar demen. Ama öyle yani, ama öyle yani. Bunları söylemen. Bunların hepsi var ya, hepsi, hepsi. O kadar büyük bir hediye ki, bana hayatın hediyesi. Loçkam. Sen bana bu hayatın hediyesisin. En, en, en, en, en güzel hediyesi. Çok mutluyum. Evet, doğru. Belki, bu dünyada hem cenneti, hem cehennemi aynı anda yaşıyoruz. Her kaderimizde böyle bir şey varmış. Ama her şeye rağmen, her şeye rağmen. Cenneti görmeye çalışıyorum anlıyor musun? Cennet'i tercih ediyorum. O güzel tatlı yüzünü. Küçük sivilceli yüzünü. Onu görmek. Cennet ya işte. Afiyet olsun. Sen bir cennet çiçeğisin. Böyle yavaş yavaş avuçlarımın içine düştün. Orada yeşerdin. Orada canlı kaldın. Mutluluk açtın. Sevgi açtın. Aşk açtın. Tutku açtın. Eğer bugün elim için bu kadar anlamlıysa, ya bu anlamı sen kıldın. Sen bana bunu verdin. Çok misydum. İyi ki varsın hoşum. Ben de iyi ki varım. <gülüyor> kendime es geçmem ya tabii günüm, günün günün anlam ve önemine nazaran. Gerçi daha bir gün daha var ama. Bir sene öncesinin bu akşamı, Yılbaşı ne güzel kutlamıştık Hani sana diyorum ya hep Bir sürü şey diyoruz ama Hani Şey diyoruz ya İkimizde olabileceğimiz böyle Evet en çocuk hallerimiz de oldu En olgun hallerimiz de oldu Ama o gün Bana doğru pastayla gelirken Tabi sen bu sıralarda Bu saatlerde işte öğlen vakitlerinde Pasta almayı Organize ediyordun halletmeye yapmaya çalışıyordun. Ve ben eminim o gün bir şeyle alakalı çok büyük bir şey değildi muhtemelen. Hatırlığı ne büyük ki Allah aşkına. Sistemlerde bulunuyordum. Sistem mi hatırlamıyorum. Bir şeyin sistemi değil ama ne bileyim ya. Galiba akşamında olan bir şeydi. Ama bir şey değildi. Bizimle alakalı bir şey değildi. ...böyle zaman kazanmakla alakalı olan gerginliklerim vardı ya... ...hatırlıyorum da olduğumu da burada anlatım, anlatım, anlatamam. Neyse... ...elini öyle pastaya alıp... Işte, ...işte yılbaşı masası kurulmuş falan neyse yani... ...biz niye bunlarla masa kuruyuz falan diye galiba sitem etmiştim... ...ne bu heyecan ne oluyor falan diye... ...tamam ben ihtimal veriyorum hani... De ...biliyorum yani zaten türlü kutlayacağına ama diyordum daha sonrasında günü gelince yani bir gün sonra kutlar diye düşünüyordum ya da bir türlü yolunu bulur diyordum benim loşkum ama o anda oradayken olacağı çok müthiş aklıma gelmemişti çünkü gözüm sadece seni giriyordu ki be loşkum kendimi düşünmüyordum Beklentiye giriyor muydum? Elbette. Ee, tam böyle günlerin de önemi var yani. Yok değil. Ama seninle geçirdiğim her gün geçirecek oldu. zaten benim için doğum günü gibi. Her gün tekrardan doğuyordum çünkü. Diyerek <gülüyor> klişe defterine bir cümle daha yazmış olurum yani. <gülüyor> Allah kahretmesin. Neyse. O an, o saniyeler. Odan ışığı kapalı mıydı? Niye hatırlamıyorum. Değildi. İyi ki değildi. Yüzünün böyle tüm mimiklerini, her şeyini deli gibi seçebilme şansım oldu. Belki de kapalıydı net hatırlamıyorum. Ama değildi diye hatırlıyorum. Çünkü yüzünü o kadar net hatırlıyorum ki. O neşeni, heyecanını, beni soktuğun o halleri, İçeriye giriş halin. Çocuk gibi bir şey değil mi işte. onu Ona da incektim aslında. En ama en böyle Belki çocuk gibi olduğun Öyle sallana sallana geldiğin Anın oydu belki. Yok o kadar ileri gitmeyeceğim gerçi. Bir sürü anı. Hepsi de, hepsi de çok güzeldi, hepsi, hepsi, hepsi, hepsi. Ama orada da çok çocuktu yani. <gülüyor> Daha güne kutlasın. İyi ki <gülüyor> Sarılmıştık. Ah. Hala da yanımda hissettiriyorsun. ...ki bunu her zaman hissediyorum ama... <gülüyor> ...yapmaya çalıştıklarında. <gülüyor> ...evet yani sen bana verilmiş... ...benim karşıma çıkmış... ...en güzel hediyesini... ...hayatın bana verdiği en güzel hediyesini... <gülüyor> ...ama... ...aldığın hediye de çok güzel loşka... ...dokusu da çok güzel... ...gerçekten çok sarıyormuş gibi bir his veriyor... Onunla uyudum Sabah Ama Senin rüyamda gördün mü hatırlamıyorum Niye rüyama gelmedin Niye gelmiyordun <gülüyor> Ah başkan Çok düşüncelisin İyi ki varsın ama ben de şey yani... <gülüyor> of çok tatlısı ya. Ben de şey yapıyorum böyle. Resmen sipariş veriyorum işte ev evet, gerçek şey dedim. Hani, Sausage falan dedim ama sonrasında şey dedim yani işte şöyle bir not yaz, doğum günü not yaz. <gülüyor> Var ya imkanlar daha ilinde... Daha neler isterdim yani. Ya Feloşka. Her şey işte. isterdim istemezdin değil. Seni de istemene çok isterdim. Aşk olmanın, ruh ikiz olmanın, belki yaşadığın şeyin aşktan da böyle öte bir şey olmasının güzel yanı şu. Karşındakine... Gerçekten özel hissettirecek şeyleri Nasıl yapacağını çok iyi biliyorsun Ruhunun derinliklerini de hissediyorsun Karşındakinin Ne yaparsan ruhunu Okşarsın O inceliği böyle Dibine kadar hissettirirsin Ne yaparsan bunu, bu olur İnsan bunu çok iyi hissediyor Hatta bazen ilişkimizde öyle bir derinlik olduğu için bile ne yaparsan yap zaten deli gibi ruhum okşuyor yani ee, şey canım. bir şeye değiniyordum, unuttum onu. Kaçısa be. Benim ruhum öyle güzel okşuyorsun ki. Bir şey yazdım. Önce şiir şeklinde olmasını istedim. Ne dedin? Sonra beceremedin mi dedim. Tam istediğim gibi olmadı dedin galiba. Düz yazıya çevirdim. Olur çıkam. Her şeyi kabulüm yani. Bebeğim benim ya. İşte orada pastayı bana getirirken. Babacığımın da o gününü kutluyormuş gibi hissediyordum Bir sürü his aynı anda olmuştur aşka Ah be Yetersiz kalıyor her şey ya Ne söylemek istersem Ne yazmak istersen. şey yetersiz kalıyor Sen benim en misin? Seni çok seviyorum kadın. Çak çak çak. Yak. <gülüyor> of ya. Neyse ağlamayacağım artık. Artık değil yani. Şimdi ağlamayacağım sadece. Bugün de ağlamayacağım. Ya insan ya, Birinin böyle yok diye Ağlar mı ya? Allah'ım ne kadar tatlı bir şey. Hiç şeyden çıkamıyorum böyle aşka. Konudan sapmak istemiyorum. Ben sapmayacağım da seninle beraber hiç mutfaktan çıkamıyorum yani düşünüyorum o kadar çok şeyin kapısı bizim için açılmıştı ki duygusallıklarımızın hıh <gülüyor> bundan başlamak istemiyordum ama hırçınlıklarımızın anlıyor musun neşemizin kahkahalarımızın hepsi hepsi apayrı bir defter Ve hepsini besleyecek hepsini besleyecek o duygular içimizdeydi. içimdeydi. O yüzden dün de söyledim. Telefonda konuşurken. Utanıyor musun dedim şimdi. Şöyle işte beraber olsak, aynı evde olsak. Ne diyordum Sıkılır mıydık? Ya da onun gibi bir şey yani. <Gülüyor> ah, canım laçkam Doyamıyorum ya Böyle te elimi telefona Şey elimi telefona, <gülüyor> Telefonu elimi böyle rastgele Alıyorum genelde Yani rastgele kastım telefonu elimi alıyorum Ve konuşmaya başlıyorum ben yani aklımda olan Bir konunun ve onun hissettirdikleri Üzerine ama sanırım artık şey yapacağım. Bir gün içinde aklıma gelen konuları not alacağım. Onlar üzerine. Konuşmak istiyor olacağım yani. Konuşacağım. Ya Dün de sayfaya birkaç kere baktın gördüm. 8 ile 10'da. 8. 8 ile 10'da baktın. Çünkü sana dedim yani. O yüzden baktın diye biliyorum. <gülüyor> i̇şte bir yazacağım dedim bununla alakalı. Yazamadım. Ama yazacağım. Sesle kaydetmiş olayım. Çünkü ses kaydetmenin tadı başka. Yazmanın tadı bambaşka. Tadı. Bam, Yazmanın bam, tadı bam, bambaşka. Pam pam pam pam bambaşka lezzeti. Sesin bir tık. Daha bir tık değil lan. De. Söylediğim için beklenti içinde oldum. Dediğim muhtemelen şimdi uyanmıştır, Yazar yazmıştır dedi. Yazamadım. <gülüyor> Ama Hafize olacak yani lojka. Fındım, fıstım, canım, uçkam benim. <gülüyor> Bak ya işte Allah kahretsin. Bir şeyleri unutmasak keşke yani. Dün dedin ya. Senin bir tane ses kaydını dinliyordum dedin. Tam o ses kaydını dinlerken bir şarkı söylüyorsun dedin. Sen o şarkıyı söylerken de burada o şarkı çalıyordu. Sonra geldi ağlama yani. Geldi üzülme. Geldi aniden böyle deli gibi mutlu olma. Ee, bir şey diyeyim mi? Kapatamayacağım. Yoksa kapatamayacağım. Şimdilik burada bırakıyorum seni loçkum. Çok seviyorum. Bunu hızlı hızlı yüklemeye çalışacağım. Boş vaktin orada dinlersin diye. Tamam. Tamam. Hoşçakal Loçkan. Daha bugün bol bol beraberiz. Şimdiden teşekkür ederim Loçkan. Neye teşekkür ettim ki? İyi ki varsın. Hoşçakal. Görüşürüz bebeğim.